Fe asdaq al kalamu Allah wa khayra al-hadiyah hadi Muhammad sallallahu alayhi ve sellem ve sharral umur muhtetatuhu ve kullu muhtatatin bid'ah ve kullu bid ve Değerli kardeşlerim bu hafta inşallah tevhid dersimizde, tevhid sohbetimizde ee, yeni bir konu yine kadınlar kadısı veya bunun benzeri ifadelerle isimlenmek bir kimseye kadınlar kadısı, hakimler hakimi şeklinde bir isim vermek, e, bunun caiz olup olmadığı, tevhiddeki yeri nedir, bunu göreceğiz inşallah. Bir kimse e, kendisini kadınlar kadısı diye <gülüyor> isimlendirir yahut da bir başka kimse o kimseye e, o sıfatı verir. Dolayısıyla.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 Allah Azze ve Celle bir ayet kerimede ve kulli d -d ilmin Yusuf suresindeki gelen ayet kerimede her bilen üzerinde bir bilen vardır. Diyor. Onların üzerinde en üstte olan kim Alim sıfatıyla Allah Azze ve Celle'dir. Hakimler hakimi de Allahu Teala'dır. Hükümdarlar hükümdarlar Allah Azze ve Celle'dir. Ama cümlesini kapatın. <gülüyor>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 İlâ beni İsra'île Letufsidunna fil ardı Merrateyn Ve gadayna ila beni İsrail'e fil kitab Kitapta Beni İsra'île Letufsidunna fil ardı Merrateyn e, Yeryüzünde iki sefer fesat çıkaracaksınız diye hükmettik yani yazdık diyor hükmettik Şimdi fesat yönüyle Allah Azze ve Celle fesadı istemez Fesadı sevmez Wallahu la yuhibbul mufsidin Vallahu la yahi Allah fesatçıları sevmez. Ama bunu yazmıştır. Birileri fesat çıkaracak. İsrail onları fesat çıkaracaktır. Bunu kita kitapta yazmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de belirtiyor bunu İsrail suresinde. Allah-u Teala istemediği halde bu e, kevni olan, evrensel olan hükmü gerçekleşecektir. Onu gerçekleştirecektir daha doğrusu. Evet.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 caizdir. Bu da bir tane hadis e, almış. Bu hadis gerçekten e, beni çok etkiledi. Şimdi bir kimse e, bu şekilde melikler, meliki, hakimler, hakim, hükümdarlar, hükümdarı diye e, isimlendiği zaman veya birine böyle bir isim verildiği zaman, nefsi, az önce söylediğim gibi.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 İfade çok çok böyle çetin bir ifade. Arkadaşının boynunu kestin diyor, öven kimseye karşı. Bir de Şeyhül İslam ifadesi, yani İslam'ın şeyhi manasındaki bir ifade söz konusu. Bu da aynı şekilde, eğer dinde, İslam'da müceddit, yani yenileyici, yani...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 Nitekim Şeyhül İslam Ebni Teymiyyah Rahmetullah Ali bu, isimle, şey, bu sıfatla sıfatlanmıştır. Hem de yaşarken. Gerçek manada bu isimle, ee, Muhammed bin Abdülmuhad Şeyhül İslam e, sıfatıyla sıfatlanmıştır. Osmanlı Şeyhül İslamları Osmanlı e, müftüleri bu isimle, bu sıfatla sıfatlanmışlardır. Ama onlar makamdan kaynaklanan bir sıfat. Gerçek manada bir sıfat değil.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 yani isimleri yerli yerinde ve hak eden kimselere kullanmak gerekiyor. Anlatılmak istenen bu. Ve yasak olan, keref görülen isimlerin de verilmemesi gerekiyor. Kişi ne kadar değerli olursa olsun. Evet. Bir de Ayetullah, Hucetullah gibi isimler. Özellikle bunu biliyorsunuz Şia, Rafiziler kullanıyorlar.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 onlar ancak Rasûller olabilir. Ayetullah'a gelince, ayetullah e, bir kimse için özel olarak kullanırsa, yani bu Allah'ın harika bir ayetidir diye, e, işte bu mübalağa yapılmış olur. O kişi hakkında bu doğru olmaz. Ama e, müellifin söylediği üzere ayet, Allah'ın ayeti, ayetullah ifadesi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 yani Allahu Teala böyle bir isim verilmesinden hoşlanmıyor. Melikler Meliki. Yani hükümdarlar hükümdarı diye adam ne yapılmış oluyor? Büyütülmüş oluyor. Göklere çıkartılmış oluyor. Hakkında mübalağa yapılmış oluyor. Evet bir insan hakkında mübalağa yapılabilir. Yeri geldiği zaman. Ama bir sınır olmalı. Burada Allahu Teala işte e, Melikler Meliki diye bir insan hakkında mübalağalı bir e, medih de bulunmayı istemiyor.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 Okunabilir. İkisi de sahih kırâtır ama biz özellikle Maliki yemittin diye okuyoruz. Ama Maliki yemittin diye okunduğu zaman da doğru olur. Böyle bir kıraat da var. Evet. İkisi de her ikisi de mana olarak birbirini birbirini tamamlaması söz konusu. Her ne kadar Malik ve Melik birbirinden farklı manalara gelse de.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 Yine bir başka ayette, اِنَّ الَّذ۪ينَ min مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَيْ Muhakkak ki sizin Allah'tan başka yalvardıklarınız bir kara sinek bile yaratamazlar. Bir kara sinek bile yaratamazlar. وَلَوْا جِتَمَعُوا لَهُ ki toplanıp bir, bir araya gelseler, bir cemiyet oluştursalar, laboratuvarlar kursalar, onda deneyler yapsalar bir sinek bile yaratamazlar. Subhanallah. Yani Allah azze ve celle bu yönüyle, e, yaratıcı yönüyle tektir. Yine mülk e, açısından tebarakelle değil biyedihil mülk diyoruz, değil mi? Tebarakelle di biyedihil mülk. Mülkü mülkü sahipliği elinde bulunduran Allah azze ve celle ne mübarektir. Kulullahu'mme malikel mülk de ki ey Allah'ım sen mülkün malikisin yani sahibisin. İşte bu da mülkte sahip olmada e, tek olduğunu gösteriyor. Kul men yerzukukum mine's-sema'i vel-ard de ki diyor. Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırır? Emmen yemliku's-sem'a vel-basara? Kulağa ve gözlere malik olan, sahip olan kimdir? Ve men yukhricul hayye mine'l-meytu ve yukhricul meyta mine'l-hayy? Ve Ölüden diri, dirilden ölüyü kimler kim çıkartır? Ve yukricul meytemin el hay. Ve men yedberu'l kim idare eder diye onlara sorulduğu zaman feseyekulun Allah. O müşrikler diyecekler ki elbette Allah. Şimdi bugün birçok insana sorsak İslam'ı kabul etmeyen ve Yahudda İslam'ın bir kısım hükümlerini çağdışı sayan, çöl kanunu sayan hiç e,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 kaynakların verdiği ifadeye göre tabiinden sayılıyor. Tabinin küçüklerinden olsa gerek. Allah alım. Çünkü yüzde yılında doğmuş. Eğer yanlış değilse. E bu da diyor ki şahen şah diye bir ifade var. Şahen şah. Yani şahlar şahı. Bu ifadenin de kullanılması doğru değildir diyor.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 Şimdi konuyla ilgili meseleleri verelim ve bitirelim inşallah. Birincisi kardeşlerin e, melikler meliki, hakimler hakimi, sultanlar sultanı diye isimlendirmenin yasak olması. Bu yasaktır. Caiz tarafı e, tekrar söyleyecek olursak bir şeye nispet edildiği zaman, izafe edildiği zaman, yani tamlama Türkçede kullanılıyor, tamlama yapıldığında mesela fıkıhta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 Süfyan ebbini o yayına rahmetullah aleyhin haber verdiği gibi yasaklanmıştır. Yani hükümdarlar hükümdarı, melekler melekleri ne kadar aklınıza geliyorsa işte bu. Adamı övücü, bir insanı övücü, medhediçi ifade aynı şekilde yasaklanmıştır. Üçüncü elde edilecek önemli bir mesele kardeşlerim. Kalp her ne kadar kasıtlı olarak e,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 Beldelerin Allah'a en sevimsizi, en kızgın, en kızdığı veyahut da, e, sevmediği, buğz ettiği diyelim, buz ettiği, e, burada ifade edilen buz o beldelerin, memleketlerin çarşılarıdır. Ve habbül biladi ilâllâhi mesâciduhâ ve beldelerin Allah'a en sevimli olanı da mescitleridir. Diyor. Allah Azze ve Celle'nin kızma sıfatı var ama bu mahlukatın kine,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 Kıyamet günü Allah'ın en çok kızdığı kimse bu melikül emlak, melikler meliki, sultanlar sultanı, hakimler hakimi diye bir kimsenin isimlenmesidir. Bu adın verilmesidir. Buna kızar diyor allah Teala. Sonra da Resulullah ve vesselam bu ifadesini bir sebebe, bir hikmete bağlıyor. O sebep ve hikmet ise La malikun illallah ifadesidir. La malike illallah. Malik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 Söz, sözlere çok dikkat etmek gerekiyor. Ağızdan çıkan özellikle kişi öfkelendiği zaman. Onun için Ali Senat asıl pehlivan öfkesini yenendir. Allah azze ve celle içimizdeki bu yersiz öfkeleri bizden çekip alsın. Hepimizde var maalesef. Allahu Teala bizleri ıslah etsin, bizleri affetsin, bizimle beraber tüm mümin kardeşlerimizin günahlarını bağışlasın. Sad Allahu aleyhi ve ve